Evet Açık Dergi devam ediyor o haftanın son yayınındayız 23. günündeyiz aynı zamanda adalet yürüyüşünün Açık Dergi'nin bu haftalık son günü ama adalet yürüyüşü daha sürecek bu hafta sonu e, pazar günü Maltepe'deki mitinge kadar halen biraz yol var alınması gereken bugün İstanbul il sınırları e, görüldü ve geçildi hatta sabah o sıralarda hatta Ömer Madra ile da ...yaptığımız telefon konuşmalarını ya dinlediniz ya da web sitesinden sonra bilgisayarınıza indirmişsinizdir diye düşünüyoruz. Evet, bir kayıt dinliyorsunuz şu anda. Gün içerisinde yürüyüşün bitmesinin hemen ardından Ömer Madre'ye bağlandık şu anda. Merhaba Ömer Bey. Merhaba, merhaba. Şimdi bu bir kayıt tabii. Evet. Ama şu anda yürüyüşü bitirdik saat 3.30 sıra yürüyüş bitirdi. Biz bugün e, Gebze'de e, başladık. İlk molayı şeyde e, Çayıroba'da yapıldı. Ondan sonra Tuzla'da daha büyük bir mola. Ondan sonra da bir bölümü yürünerek Tuzla'nın sonlarına gelindi. Burada e, bitti yürüyüş. E, bana sorarsanız eee şey Sinan 21. yüzyılın en önemli olaylarından bir tanesi. Olmaya aday bir şey oluyor. Toplu kitle yürüyüşü olarak ben 21. Yüzlüğü yüzyılda bazı işte yürüyüşleri vesaire oldu ama bugün e, yani bu e, 15, 18. yüzyılda kaçta başta hatırlamıyorum ama işte yani bir günde devam edip Maltepe'de sonuçlanacak olan bu yüzüşün e, dünya tarihi açısından da belli bir önemi ve belirleyici bir Önemi olduğunu düşünüyorum. Evet. En büyük özelliklerinden bir tanesi şeydi, e, yani çok hem sayıca yüksek bir Satılım vardı, hem de e, özellikle çevrelerden kenar. E, Yolun sönöründen yapılanlarda Çok büyük bir bilgi ve e, Katılım Gözleniyordu e, Hatta bir ara son kısımda e, Beş Karayolu'nda başına yürüyen e, Yani yürüyüşlere açılmış Bir bölümü vardı İstanbul'a gidiş yönü Tamamen e, araçlara Kapalıydı ama bir taraftan Geçen tabi trafik Vardı yolun hem e, Küçük araçlar hem de Büyük kamyonların filanla bulundu ve son derece bir e, sessiz yani Araba kullananların neredeyse trafik kazasını göze alacak kadar e, el işaret, işte, zafer işaretleri filan yaparak hatta bir tanesinde de çok e, komik hak, hukuk, adalet gibi en önemli şeyinin e, sloganının e, korneya da basarak e, kafirli bir şey daha adıtlar korneyi basarak çalanı da gördüm. genellikle zaten bir de e, müsterlik hatta imzanın da egemen olduğu yer yer görülüyordu. O da çok ilgi çekici bir şey. Hı. Yani bildiğim hoş etkilerden bir tane şaşırdım kulak kafiri olduğumuz arkadaşlarla beraber işte e, neredesin soruları oluyor ya özellikle böyle kalabalıklar arasında evet. ee, konum bildiriyor bizim bir tanesi şey demiş adalet devsinin altındayım diye ayadını bugün en konuşuyan şeylerden biri bütünle başka bir slogan başka bir yazı yok zaten çünkü böyle şeyler oluyor evet. yani millet eşitlik kullanıyor ve işte şey de çok fakat engelli insanlar da vardı baslıyor. Ne vardı. E, çok kilolu insanları ama, ama şey azimle birlikte olduklarını da gördük. Küçük küçükler hatta uzunca bir süre eşlik eden bazı köpekler bile gördük yani onlara bol vorsu verildi. Zekhan da verildi. Böyle çok şey moralli, ...hani esprili bir. E, olduğunu rahatlıkla söyleyelim hani e, sabahleyin de şöyle de zaman Kılıçdaroğlu'na da e, söyleşi sırasında da e, konuşmada geçen bir şey bu efsaneli radyo e, demokrasi now, e, radyo ve savaşta barış raporunu radyo yapmak zaman 50.000'in de söylediği olağan insanların olağan işleri hareketliğinin tarihinden bir örnekti evet. ve ancak basın olarak, bağımsız medya olarak ele gereken iktidarın cevibleri değil, müstebilir bu olağan insanların olağan dışı hikayelerini anlatabilmek çok önemli yani acil şey <gülüyor> ve dünyanın demiş, dünyanın yani mevduatının, yani doğru bildirilende en önemli örneklerinden beri de bu kişi hareketleri. Zaten asıl umut, tek umut gerçek umut buradan beri. Hiçbir şey bu sefer bu yolda böyle kavga geleceğini de olmadı. İstanbul'da dan de her sağlıyorak düşünüyorlardı. Bir e, mesela o hizmetin tek açık tarafında tarafından, e açık tarafından, yanlış taraflarından, yolda kişilerin de izin alarak e, araya geçip tam orta ortasına, orada yorum notasını bireylerin orada diyor, avukatları ve işte, halk hukuk adalet zaten tek bireyler tarafından destek olan insanlar vardı. Genelde olumlu bir hava. Yani kadar ama binler, e, e, hatta on binlerden bahsetmek daha fazla. Tam bu nesil arkadaşlarımın değilim ama evet. yüksek bir seviyede. Yarın sonra mal çok. yine çok televizya izleyecek bir şey yapmak ol oluyor. Olabilir yani. Evet. Şahit oluyor oğladı bizim. Hatta laflarımı da sesimi olabilir ama. ...işte böyle bir şey ...bunu Ne yani işte. yüzlerce yüzlerce geçiyoruz. Evet. evet, biz de bu sizinle katılımınızla şahit olduk ve aktarmaya çalıştık aslında adalet evet. yürüyüşüne. E, son günlerde de olsa zaten takibindeydik şimdi ha, içer içerisinde. Çok konuştuk Çok çok ve destekçimiz yerliler ve büyük yöneşe içinde sabah yayında dinledik ve soluğu burada aldık dediler. Eh bu da bize eh, birkaç günlük yeter moral olarak da Evet. Olarak eksik olmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz Ever Madra ekleyeceğiniz. Çok teşekkürler. Bir şey yoksa görüşmek ayağına üzere. sağlık Herkesin görüşmek üzere Hayır. Evet açık dergiyi Haftanın Son yayını içerisindeyiz 7 Temmuz Cuma yayınımız 9 Temmuz'daki Maltepe e, buluşmasından önceki son açık dergi yayınında bu e, yürüyüşün 23. gününe iştirak etmiş e, açık radyo açık radyo genel yayın yönetmeni Ömer Maddan'ın izlenimleriyle nihayete eriyor. E, evet bugün Tuzla'ya ulaşıldı yarın Tuzla-Dragos arası kat edilecek ve pazar gününe Dragos'tan Maltepe'ye ulaşılacak bu arada Maltepe'ye doğru da yürüyüşte ya da yolda olan en azından on binlerce insan olacağını ...söyleyebiliriz... ...katılım büyük olacak ama... ...şimdiden bir rakam söylemekte... ...herhalde abeste iştigay olur... ...zaten çok büyük olasılıkla ...daha doğrusu siz de takibinde olacaksınız... ...kaç kişi olduğunu öğrenip... ...pazartesi günü bir muhasebesini yaparız... ...arada e, tabii ki sürpriz yayınlarda olabilir... ...cumartesi... ...ya da pazar günü... radyonuz açık açık radyoda olsun... E, ...diyelim... ...biz de nefesimiz yettiğince size... ...alandan sesler taşımaya çalışacağız... Ama şimdilik yani bugünlük bizden bu kadar.